Her iyi pazarlar. İnsan insana programına hoş geldiniz. Ben de Polat Doğru. Bugün de sizlerle beraberiz. Bugünün konusu ne acaba? Bunu Polat doğrudan dinleyelim. Vallahi hocam sorumluluk altında hissettim şimdi kendimi. Yani. Evet. Hocam konuşu e, biz geçen gün burada çekimi yaptık. Öfke konusuyla ilgili konuşuyorduk. Geçen gün yerken biraz zaman geçiyorsun üstünden ama çekimden tam çıkarken bizim kameraman arkadaşlardan bir tanesi bizi durdurdu. Dedi ki ya dedi hocam biz dedi eve gidiyoruz hanımla ben. İki, iki buçuk yaşında dedi yanılmıyorsam. Bizim kız dedi kapıdan girdikten sonra bizi ısırmaya başlıyor dedi. Şimdi ne yapacağımızda şaşırıyoruz ne diyorsunuz deyince siz de dediniz ki ya burada da bir öfke var. Onun da bir nedeni var. Bir gün bunu programda konuşalım dediniz. Evet sana döndüm. Evet edelim. aynen böyle. Bunu konuşalım. Bunu konuşalım. Bunu evet. programda konuşalım. Ben de tamam dedim hocam. işte o sözü yerine getirelim istiyoruz. Yani Hı -hı. bu konuyu konuşalım istiyoruz ama bu arada hani bunu konuşmaya karar verdiğimizde de ee, Facebook'a Sorduk dedik ki, ya orada bizi takip edenlere siz ne diyorsunuz çocuk ve aile ilişkileri üstüne konuşmayı düşünüyoruz. Aklınıza gelen bir soru var mı falan diye. Oradan annelerden bir tanesi Emine Hanım nefis bir şey yazmış. Onu da okumak bayağı üzere dönen üzere. oldu değil mi? Çok, çok, dönen oldu oldu. Hocam. çok sayıda oldu. Yani Ondan bu dolayı teşekkür ediyoruz Çok teşekkür ediyoruz, ediyoruz. yani evet, sağ olsunlar orada bir kitle oluştu ve sorduğumuz sorulara yanıt veriliyor, yorum yapılıyor. Çok evet. da hoşuma gidiyor benim. Evet. Hocam Emine Hanım demiş ki hocam bu hafta sizi izledim. Yine harikaydınız demiş. Çocukların büyükleri, büyük... çocukların küçüklükleri aklıma gelince içim yanıyor. Ben çalışan bir anneyim. Sabah 8 akşam artık ne verdiyse 7 mi olur 8 mi olur Allah bilir. Hep çocuklara hasret, özlem akşam eve gelirdim diyor. Evet. İki çocuk yanıma otururlar. Biri yüzümü sağa çevirir, diğeri sola. Hangisini dinleyeyim şaşırırdım demiş. Hangisine cevap vereyim bilemezdim. Tabi bu arada acıkmışız aklım mutfakta. Ha, yemek yiyip bir an önce işimiz bitsin yatsınlar dinlenelim istiyorum diyor. Çocuklar da uyumak istemez diyor. Ondan sonra biraz daha beraber olmak isteyince diyor ben de elime terli alır çabuk yatağa derdim diyor. Evet. <gülüyor> Şimdi demiş oğlum makine mühendisi kızım müzik öğretmeni. Bazen anne saat 9 olunca terli alıp yataklara diyeceksin diye bekliyoruz diyorlar. Evet. Ah ah diyor, şimdiki aklım olsaydı odanın ortasında oturur, onlarla benden bıkana kadar oynardım. Ne iş ne aş hocam, çocuklar sevgiye doğmadan büyüyorlar, doğru bildiğimiz çok yanlışlarımız varmış evet. diyor Emine Hanım hocam. Evet. Emine Hanım çok güzel söylemiş hocam, bugün biraz bu konular üstüne konuşmak istiyorum ben. Belli ki bizim çocuklarla ilişkilerimizde eksik giden bir takım şeyler var. Çocukların talep ettikleri ama bizim bir biçimde veremediğimiz vermediğimiz demek istemiyorum ben bilmediğimizi düşünüyorum evet. bunu veremediğimiz birtakım evet. şeyler var üstüne evet. konuşalım istiyorum ama sokağa da çıktı arkadaşlar onlar da sorular topladılar onları da alalım ondan sonra kesintisiz devam edelim hocam uykusu tamam. Evet Merhaba Doğan Bey sizce çocuğun eğitim hayatında anne ve babanın tutumu nasıl olmalı Merhaba Doğan Bey. Anne ve baba olarak çocuğa nasıl özgüvenli olmayı öğretebiliriz? Çok teşekkür ederim. Bu sorumun cevabını çok merak ediyorum. Çocuğumun yapmak istemediği hareketlere karşı nasıl bir tutum sergileyebilirim? Ee, aile içindeki bireylerin e, öfke kontrolünü nasıl sağlayabiliriz? Anne ve babalar çocukların tercihlerine ne kadar müdahale etmelidir? Çocuklarıma özgüvenli olmayı nasıl öğretebilirim? Çocuklar bize soru sorduğunda onlara en doğru cevabı nasıl verebiliriz? Merhaba Doğan Bey. Benim sorum şöyle. Anne ve babanın değerini, önemini çocuklara biz nasıl anlatabiliriz? Teşekkür ediyoruz bizim sorularımıza, bu şekilde cevap veren izleyenlerimize. Gerçekten önemli çok yani önemli şeyler sorular. soruyorlar hocam evet. Peki nedir hocam ya bu aksiyen nedir yani siz o gün çok da güzel bir açıklama yaptınız ben e, onu da hatırlatayım size dediniz ki ya bu çocukta bir öfke var Evet kendisiyle ilgili çok anlamlı bulduğu bir şeyi bulamamanın öfkesi var dediniz evet. ve ondan sonra o kısmını anlattınız. hakikaten e, bu birçok çalışan ana babanın da sorunu yani çocukların orada bir gerilim yaratması meselesi ...ve tekrarlayan bir sorun olduğuna göre de önemli. Neyi bulmuyorlardı öfkeleniyorlar hocam? E, i̇ki gözlemle başlamak istiyorum. Bir, e, burada Emine Hanım mıydı? Emine ee, Hanım hocam. Emine Hanım'ın yazdığı şey şu, şimdiki bilincim olsaydı diyor. Ya. Bu programın amacı da genç ana babalara Emine Hanım'ın sonradan kazandığı hı hı. bilincin farkına vardırmak. Evet böylelikle <gülüyor> olaylar olurken o bilinçlere bakabilmelerini sağlamak, böyle bir şey yapmak istiyoruz. İkinci altını çizmek istediğim de Polat şu. E Bir, her şeyden önce bir insan bir şey yapıyorsa sebepsiz yapmıyor. Mutlaka bir sebebi var. Ve ben bu küçük kızın davranışının arkasında bir öfke ifadesi gördüm. Öfke bir beklentinin veya bir gereksiniminin ...karşılanmamasından oluşabilir ve çocuklarda... Hı hı. ...öyledir genellikle. O zaman soru şu, bu çocuğun... ne, bir gereksinimini karşılayamamış durumda. Doğru. Anne babadan beklediği bir şey var, hı hı. o... ...sezgisel olarak farkında. Evet. Ben de ne istiyorsun kızım, neyi veremiyoruz sana desem bir şey söyleyemez. Hı hı. Ama... Şimdi anlatacağımız konuları eğer bilirsen... ...çok açık seçik ifade ediyor. Polat... ...ilk farkına varmamız gereken şu... ...sürekli iletişim içindeyiz. Hı hı. Yani... ...çocuk doğduğu andan itibaren... ...sürekli iletişim içindeyiz. Beraber olduğumuz evet. sürece. Ve... ...insan olduğumuzdan dolayı... ...ben... ...bu insanın özünün... ...ki buna can diyorum... ...gereksilmesi var... ...altı tane de temel gereksilmesi var... Doğru. ...bu evrensel... Hı hı. ...ve bu temel gereksinmeler... ...karşılanmadığı zaman... ...bir varoluş öfkesi oluşur... Hı. ...bu varoluş öfkesinin... ...altını çizmek istiyorum... ...onun için... ...varoluşun altı boyutu... ...varoluşun altı temel gereksinmesinin... ...iyi bilinmesi lazım... Hı hı. ...nedir bunlar... Bir tanesi bir denge konusu. Hem ait olacak hem birey olacak. Tabii küçük bebek olduğundan dolayı ait olma daha baskın. Onun, yani e, ait olma derken birileri beni korusun, kollasın, himayesini alsın falan öyle bir şeyden bahsediyorsunuz. Evet güven duyacağın bir ortam güven, olsun. Güvenden bahsediyorsunuz. Güven duyacağın bir ortam olsun. Tabii bebek için baktığımızda en önemlisi. insan yavrusu ilk doğduğu anda en aciz yavru. Hı -hı. Bakılması, beslenmesi, korunması lazım Ve sezgisel düzeyde bebek bunun farkında Anladım. Ondan dolayı ilgi görmediği zaman Ağlar, öfkeyle ağlar Hı -hı. Beni niye kucağınıza almıyorsunuz? <gülüyor> Altın pis neden değiştirmiyorsunuz? <gülüyor> Açın niye beslemiyorsunuz? Diyor mesela <gülüyor> ait olmak istiyor İkincisi Önemsenmek istiyor, umursanmak Hı -hı. istiyor Küçük çocuk anlar mı? Polat Altı saat sonra çocuk bunu takip ediyor. Güvende miyim? Bana değer veriyorlar mı? Seviliyor mu? Anlıyor ama sezgisel olarak. Onun için buna örtük bellek diyoruz. Polat üç buçuk yaşındaki bir çocuğun beyninin yüzde sekseni oluşmuş. Oluşmuş. Çok, Çok önemli. Çok önemli. Üçüncüsü beni kabul et diyor. ...görünüşüm, cinsiyetim, sesim ne olursa olsun bende özür yok diyor, canda özür yok beni olduğum gibi kabul et diyor. Vallahi hocam bunları sadece çocuklar da söylemiyor galiba değil mi yani bu, bu bahsettiğimiz konu çocuklar üstünden konuşuyoruz ama herhalde... Hepimiz için geçerli değil mi? Bu sabah senle konuşurken <gülüyor> sen de akış içerisinde bir şey söyledin. <gülüyor> her yerde ve her zaman barışın altı boyutu dedim <gülüyor> ve onu ben not aldım. Belki bir kitap yazacağım. Her İnşallah yerde, ve her canım. zaman barışın altı boyutu. Şimdi kesinlikle böyle. Her yaşta ve her yerde ve her zaman bunun farkında olursak <gülüyor> işte barış o zaman gelir diye düşünüyorum. Aile içerisinde, toplumda, mahallede, ulusal ve uluslararası arasında. Şimdi bebekle ilgili olarak konuşuyoruz. Evet. Kameraman arkadaşımızın Aha. sorduğu soruyla Aha. ilgili tetiklendik ve devam ediyoruz. Ee, Kabul görmek dediniz üçüncüyü hocam. Evet. Dördüncüsü değerli olmak. Aha. Bunu benim kitaplarımda yazdığımdan dolayı özellikle iletişim donanımları kitabımda Hı -hı. yazdığımdan dolayı kısaca geçiyorum. İsteyenler oradan takip edebilirler. O da kendinden daha büyük bir bütünün parçası olmak. Hmm. Kendinden daha büyük bütün nedir? Aile. O ailenin ...vazgeçilmez bir parçası olmak, onu hisseder. Bunlar sezgi olarak hemen çocuk hisseder. Akıl şey değil bunlar, hadisesi değil. Ve dördüncüsünü söylemiştik. Beşincisi, sana güveniyorum, sen yapabilirsin duygusunu vermek. Sen bunu verdiğin zaman çocukta, ben yapabilirim duygusunu, ben kendime güveniyorum duygusuna kavuşur. Ve altıncısı da, sen sevilmeye layıksın, senin gelişmen için emek ve zaman veririm. Yine gibi bunu bilir. Şimdi bu çocuk varoluşun altı boyutunu yaşayamıyor. Hı -hı. Yaşayamadığından dolayı bir belirsizlik var. Ve bu belirsizlik ne zaman yaşayacağımı bilmiyorum. Ve o kadar ben özlemiş durumdayım ki bu saldırı haline geliyor. <gülüyor> Kucaklayıp sıkamadığından dolayı Yapışıp ısırıyor. Evet. ve bu çok yaygın. Beni bunun çok birçok seminerlerimden sonra çocukların yaptığını görüyorum. Ve onlara önerdiğim bir şey vardı. Çocuğun bu ihtiyacının olduğunu bilin. Kameraman arkadaşa söylediğim şey. Bir de deyin ki geldikten sonra yarım saat, 45 dakika, bir saat, her neyse seninle geçireceğiz. Telefon çalsa cevap vermeyeceğiz. Misafir gelse diyeceğiz ki kusura bakma. Şimdi bu bizim bir saatimiz çocukla ilgili. ...doya doya, alt alta, üst üste... ...haşır maşır, varışın altı boyutunu... ...yaşayacağız. Ve emin o zaman içerisinde... ...kaybolup gidecek. Geri bu duygulayanlar ol, oldu, oldu. Evet. ve... ...bu şekilde bir sonuca ulaştılar. Şu önemli değil mi hocam? Bu bahsettiğinizden onu anlıyorum. Bir kere yani... Ana babalar çalışmak durumundalar. Yaşam koşullarının hepsi bizim kontrolümüzün altında değil. Yani hem annenin hem babanın çalışması gereken evler var. Ve bu evlerde de ister istemez çocuğa ayrılmış zamanla ilgili bir takım kısıtlamalar geliyor işin içerisine. Ama siz diyorsunuz ki bir araya geldiğiniz ilk anda önceliğiniz çocukla ilgili bir durum olursa, başka bir şey katmadan o zamanı ayırırsanız o zaman çocuğun gerilimleri azalmaya başlar. Ve onu da ben ekleyeyim. Hiç olmazsa kalan zaman daha keyifli ve daha verimli bir şekilde geçiyor. Çünkü o kızcaz veyahut hatta o şekilde tavır sergilenen herhangi bir çocuk gecenin tümünde de rahatlamıyor. Evet. Yani benim de duyduğum hikayelerde o gerilim bütün gece devam ediyor. Çünkü anlaşılmadığını hissediyor çocuk. O tepkiyi yaşadığı için daha gergin oluyor. Peki şimdi... Evet kesinlikle katılıyorum. Bu çok önemli. Bu ana babalar kötü insanlar değiller. Peki niye böyle bir şeyin farkında değiller hocam? Yani ne var? Biz ana babalığı nereden öğrendik diye düşünüyorum. Kafamızda bir tek kendi ana babamızın ve civarımızdaki ana babaların ana babalığı var. Acaba onunla ilgili bir durum olabilir mi hocam? Polat bizim kültür olarak modelimiz bilimsel bir model değil. Hmm. Ve o nedenle de gelenek ve göreneklerimiz çerçevesinde Yürüttüğümüz evet. e, modelde e, bu varoluşun altı boyutu kavramı hemen hemen hiç yok. yok. E, maalesef diyeceğim. Şimdi e, çocuğu ürken öp kavramı var. Şımarmasın kavramı Yani evet var. sizin söyledikleriniz bayağı bir şımartabilir gibi duruyor hocam. Ve korkuyor. Evet. E, yani... <gülüyor> Şimdi girmeyeceğim ama korku kültürü çerçevesinde <gülüyor> baktığı zaman yani çocuğu şımartacak mıyız falan kaygısı işin içerisine evet. giriyor. İşimiz gücümüz var zaten yorgunuz Hı -hı. boşu boşuna mı çalışıyoruz onlar için çalışıyoruz zaten gibi Tabii. böyle. Bana göre son derecede e, yanlış psikolojik temelleri olan bir yorumlama içerisine giriyor. Şu gözlemi yapalım Pola 1972'ye kadar Türkiye'de iletişim kelimesi yoktu. Yok. Bir toplum iletişim kelimesinden mahrumken çocukla iletişim içinde olduğunu farkına varan ana baba yetiştirebilir mi? Mümkün değil hocam. Şimdi yani bu kendi başına çok önemli Bire. bir konu. Çok önemli bir konu. O bakımdan biz şimdiki ana babalara diyoruz ki bu çocuk bir birey. Hı hı. Müthiş bir potansiyel. Allah'ın size vermiş olduğu evet. bir hediye. Bundan daha kutsal hı hı. büyük bir hediye yok. Bu bir birey potansiyel olarak ve bu çocuğun gereksinmesi var. Anne sütü gibi önemli. Hı hı. Yemesi içmesi gibi önemli. Ve varuşun altı boyutunun farkına varalım. Bu giderildiği zaman bu çocuk sakin olur, sevecen olur, akşam iyi uyur, huysuzluk yapmaz, akıllı uslu olur. Süper. Giderilmediği zaman ise 24 saat huysuz olur. ...ve sizden intikamını alır. Hocam tamam. Şimdi şu an itibariyle sizi dinleyen ana babalar... ...bunu aldılar hocam. Yani dedi ki hocam valla müthiş bir şey söyledi. Ee, ben bu fikri alıyorum. Dediğiniz gibi eğer çocuk evde... ...huzurlu, sakin... ...bizimle uyumlu bir şekilde hayatını sürdürecekse ne, ne varsa yapmaya hazırım. Bir kere dönüş var değil mi bu işte hocam? Yani bugüne kadar kötü gidiyorsa düzeltmek mümkün değil mi? Evet. Tamam iyi orası da hoş bir şey. O zaman hocam biraz somutlayalım bunu. Ben birkaç tane olay söylemek istiyorum size tamam. hocam. Eve geldiler. Ana baba masa başında oturuyorlar. Bunlar birazcık da Doğan oldu dinlemişler birlikte masaya oturuyorlar. Karar vermişler. Bundan sonra yemekleri birlikte yiyeceğiz. Fakat hocam çocuk yemiyor. Yemiyor. Hı hı. Anne de kendini o kadar kötü hissediyor ki Allah'ım diyor bu çocuk yemezse benim analığımdan hayır gelmez diyor kadın. Evet. Zorluyorlar ve yediriyorlar hocam en nihayetinde. Şimdi burada ne oluyor hocam? Biz çocuğa ne mesaj veriyoruz? Ve bu bahsettiğiniz altı varoluş boyutuyla ilgili olan biten ne hocam burada? Çok güzel. Teşekkür ederim. Böyle olay olay gidelim. Olay olay gidelim hocam. Somut olsun. Şimdi ben anneliğimi bu çocuğa yedirmekte görüyorum. Annelik yapmak için. Çünkü diyorum yemeye yemiyor. Hasta olacak. Hocam Aa. biz çocuk sahibiyiz. Oğlan biraz kilo alsın, annesi iyi beslemiş diye sokakta söylüyorlar hocam. Evet. Vallahi. Böyle bir ev toplumda yaşıyoruz. <gülüyor> yani... <gülüyor> Evet. Annesi iyi beslemiş diyorlar evet. Diyorlar hocam yani kadın da Böyle bir şey düşünüyor gayet doğal olarak Ondan dolayı bizim yaptığımız bu program Bu toplum için Çok çok önemli evet. ee, Onun için bir, ayrı bir kurs gibi Böyle takip etmek lazım diye Süper. düşünüyorum Şimdi anne baba Çocuğu zorladığı, zorladığı zaman olurdu. Yemeğe evet. Bir ait olma birey olma dengesinde şu mesajı veriyoruz Ye lan sen bana aitsin Hı. Şu bardak var ya, şu elimdeki bardak... ben ...bana ait bu bardak... ...gerçi SkyTurk 360 <gülüyor> yazıyor ama şimdi şu anda... ...istersem su koyurum, istersem su koymam içerisine. <gülüyor> bana aitsin sen diyor. Yemen lazım. Orada bir seçimin yok diyor. Halbuki çocuk diyor ki... ...bir seçimin olması lazım lan ben de varım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa kuş içmiş falan patla ağzına... Çocuk diyor olan şimdi beni yendiniz ama ben de bunun hıncını alırım diyor, bir yer. diyor. İkincisi, sen bir birey olarak önemli değilsin. Ait olarak varsın diyor altını çiziyor. de bir bozukluk var yemek istemiyorsun. Sen eğer sağlıklı normal bir çocuk olsun yemek isterdin. Aha. Bunu da alıyor içine. Sen de bir bozukluk var mesajı. Doğru. Efendim değerli misin değersiz misin? Değerlisin ama yersen. Değerlisin şey. <gülüyor> İyi çocuklar anasının babasının sözünü tutar Hakikaten Aynısının yani. tıpkısını tut yapar Bu kadar yemek yiyeceksin Sen bilemezsin ben bilirim Anneyim diyor Ayrıca sana güvenmem Bırakıversen açlıktan ölürsün sen evet. Öyle bir çocuksun ki Aç olduğunu farkında değilsin Sana güvenemem Sen güvenilmeyecek birisin mesajını veriyor Ayrıca Senin potansiyelinin güvenilecek potansiyel olduğundan dolayı da Pek gelişmesine ilgilenmiyorum. Ben seni kalıplamak istiyorum diyor. Hmm. Ve çocuk farkına varmadan cehennemin içine düşüyor. Hepsi bir yemekte oluyor bunların hocam ya. Abi bak bir kelime kullandım. Cehennem dedim. Onun için soru. Aynen inanıyorum buna. O çocuk için bir cehennem yaratıldı. Ailede cehennem azabı yaşamaya başlıyor. Ve cehennem azabını yaşayan kişi oh ne güzel cehennem deyim Demez. demez. Size de cehennem azabını yaşatır. O bakımdan her türlü fırsatta sizin hayatınızı cehennem azabına çevirmek üzere kendi sezgisi çerçevesinde, gücü çerçevesinde yapar. Ama yemiyor hocam. Polat, <gülüyor> yani yemiyor hocam. Evet. Şimdi 25 yıl yurt dışında yaşadım. Bir Amerikalı hanımla evliydim. Üç tane çocuk yetiştirdim. Ve orada çok ana babalar gördüm. Eğitimli. Amerika'da doğmuş büyümüş. Hı hı. Amerikan eğitimi almış. Bir tek ana baba hatırlamıyorum ki... ...haydi gel desin. <gülüyor> İyi onlar demek hocam. <gülüyor> ve yani şimdi düşünüyorum da... ...bu durum içerisinde... ...Amerika'daki çocukların hepsi... ...açlıktan ölmeli. <gülüyor> ve nesli tükenmeli. Fakat bakıyorsun... Ee, öyle bir durum olmuyor. Bir şey daha söyleyeyim sana. Pasifik Okyanusu soğuk bir okyanus. Evet. Yani ben ilk girdiğinde olan bu buz dolabından çıkmış su gibi geldi bana böyle. Fakat baktım herkes giriyor. Ben de dedim bunun dişin takılırsa gireceğim yani bu erkeklik <gülüyor> meselesi. Ayrıca şunu da görüyorum. 5 yaşındaki çocuk giriyor. giriyor. Annesi öyle mor mor dudağı geliyor böyle diyor. Annesi de ha bir şey misin demiyor. Ne yapıyor biliyor musun? Havlu orada diyor. <gülüyor> Çocuk biraz kum, biraz havlu yatıyor. Bakıyorum daha o marul geçmeden zannediyorum. Pırıltı girden koşuyorum şeye e, denize ve <gülüyor> ölmüyor Burada bizim yaklaşışımızla ilgili çok temel bir hadise var. Ama şunu söyleyeyim çocuğa Zorla yemek yedirerek sağlıklı bir insan yetiştiremezsiniz. Çok güzel. Çok farkında olmamız lazım. Peki hocam. Ne yapmamız lazım? Bir tane daha durum konuşalım mı? Bir dakika. Burada ha. yemek yeme konusunda ne yapmamız lazım? Ha. Ben şunu söyleyeceğim. Polat Doğru'nun yaptığını yapmamız lazım. <gülüyor> Sağ olun Tanıyorsun hocam. Tanıyorsun kendisini. <gülüyor> Tanıyorum hocam. Yani. Poyraz şimdi 6 yaşına altı yaklaşıyor. 6 olmak üzere Nerede 6 olmak üzere. Oldu. Bu başınızdan geçti. Yani dinleyenler peki ne yapalım? Takıldılar kaldılar. Lütfen söyler misin? Ne yaptınız Poyrazla ki? Hocam, bugün böyle bir sorunuz yok. Yok evet bizim şükür bugün böyle bir sorunumuz yok. Biz e, açıklayarak bütün sorumluluğu ona bıraktık. Yani nasıl benim yiyeceğim meselesi benimle ilgili bir meselese, eşimin ne yiyeceği onunla ilgili bir meselese, Poyraz'ın ne yiyeceği meselesi de onunla ilgili bir mesele. Ne kadar yiyeceği? Ne kadar yiyeceği? Yemek burada. Biz sadece teşvik edici olduk yani aynı masayı paylaşma, birlikte yemek yeme, bunun daha keyifli hale getirme insan olarak paylaşımdan dolayı daha keyifli hale getirme konusuyla ilgili teşvik edici olduk. Ama onun dışında da ben bunu yemek istemiyorum dediği noktada tamam yemeyebilirsin. Ama buradan sonra bir dahaki yemek şu saatte yani o saate kadar da bir abur cubur kıvır zıvır falan filan o yok ister yersin ister yemezsin ve şunu da yani yemeyeceğim diyor. Bir süre sonra da onu görüyorsunuz. Eğer oradan yeterince ders çıkartmışsa yani, a diyor bunu yemezsen bir sonraki yemek şu saatte bakıyorum tırtıklıyor bu sefer. İdare edecek kadar yiyor. Dolayısıyla canınız ne istiyorsa onu pişiriyorsunuz. Canınız ne istiyorsa onun önüne onu koyuyorsunuz ve Mesela diyor ki ya biraz da yoğurt alabilir miyim peki diyor bunun yanına. Tabii yoğurtla devam et. Bakıyorsunuz o bir yöntem bulmuş. Onu yoğurtla yersem yiyebilirim bunu bilmem. Ve şey söylüyor mesela yemediği yemekleri yer hale geldi son dönemde. Ağız tadım değişmiş diyor. Şunun da farkında bir yemeği beğenmeyebilir. Yani ben de aynı duyguyu yaşıyorum. Ve eğer erteleyebileceğim bir durum varsa yemeği o anda. Bizim aramızdaki gerilim bu konuyla ilgili tamamen kalkmış durumda o yüzden. hiç Yani yerse yer, yemezse yemez, kendi bilir. Yemek burada. Bizim sorumluluğumuz bu masaya bir yemeği koymakta. Koyduk. Yerse yer. Evet. Ve değerli izleyenler, size şu raporu vermek isterim ki, Polat ve Aslı'nın evinde Poyraz'ın yemekle ilgili artık herhangi bir sorunu ve tartışması yok. Ve Poyraz Doğru 6 yaşında sağlıklı bir oğlan çocuğu ve herhangi bir sorun yaşamıyor. Yok hocam yaşanmıyor yaşanmıyor. Evet. Ben şeyi görüyorum ya o gün mesela okulda iyi yememişse akşamleyin kıvranıyor bir an önce akşam masasın, akşam yemeği gelsin falan filan diyor ve söylüyor da ben acıktım diyor. Evet. Haklısın ama şimdi bir karar ver oyun mu oynayalım az önce söylediğiniz hikaye. Senin bir saatin var mı şu anda peki oyun oynamaya? Ben açım. E, o zaman oyun oynamak için zamana ihtiyacın varsa öğle yemeğini iyi yemek durumundasın. Aha. Hepsi birbirine bağlı. Yani e, Ben annemden babamdan zaman istiyorum ama aynı zamanda yemekte yemek istiyorum. Keşke. Hepsi bir arada olmuyor. Yani Yemeği masaya koyacak olan, onun hazırlığını yapacak olan bizleriz. Ya sana zaman ayıracağız ya yemeğe zaman ayıracağız. Sen karar ver. Hemen seçiyor hocam gününe göre. Hemen seçiyor. Yani hafta sonuna yakın bir zamansa, bizimle zaman geçirmişse... ...hayır yemek yiyeceğim diyor. Evet. Çok çok iyi biliyorlar bence ne yapacak. Burada bir şey daha dikkatini çekmek isterim. Hemen seçiyor dedin ya. Burada Poyraz'ın öğrendiği sorumluluk içten sorumluluk. Enpoze edilmiş yok, dıştan sorumluluk yok, yok, yok, yok. değil. Biz... Ondan dolayı ben seçimler yapabilecek biriyim, bana güveniliyor, benim aklım var. Farkına vardığım konularda seçimler yapabilirim duygusuyla yetişiyor ve ondan dolayı sizi tebrik ederim. Çok teşekkürler hocam. Ya Bana göre bir denge meselesi de var onun. Yani şimdi böyle söyleyince her türlü seçimi, her türlü kararı çocuğa bırakıyormuşuz gibi de algılanabiliyor. Öyle değil. Yani bazı konular var ki kusura bakma bu konular bizim karar alanımızın içerisindeki konular. Şu değerleri korumamız Bunları lazım. Bunları korumamız lazım. Kusura bakma, bunlarla ilgili bir şey yapamayız. Yani sen istiyordu olabilirsin, istemiyordu olabilirsin. Ama burada ne karar verileceği belli. Evet. Ama Konuşuruz. konuşuruz. ifade Aynen edebiliyor öyle. kendisini. Tabii, konuşuruz. O Onu ayrı. dinliyorsunuz. Biz dinleriz, anlatırız. Bizim için neden öyle olduğunu ve niye bu kararı böyle uygulamak durumunda olduğunu. Mızmızlanırsa bile o mız mızlanma ha, hakkını veriyorsunuz. Kesinlikle tamam. elbette. Ama, o, karar ama karar değişmez. Ama karar değişmez. Burada netiz. Onunla ilgili yapılabilecek bir şey yok. Ha şurası senin karar alanı. Poyrazon çok güzel. Bu benim kararım diyor bazı konularla ilgili. Hı hı. Eyvallah hakikaten onun kararı. Evet. İlk duyduğumda böyle bir an tüylerim diken diken oldu. Bir baba olarak ne demek, senin kararın ya falan <gülüyor> filan diye. Ama sonra diyorsun ki bu güzel. Ona misin? bir örnek diye. verir misin? O çok önemli bir şey. Ya ne oldu bir şeyle ilgili. Onu mu istersin bunu mu istersin falan diye. Biz bir iki tane bir şey gösteriyoruz bir yerde. Yok dedi ben bunu istiyorum dedi. Bu benim kararım ben istediğimi alabilirim dedi. Hı hı. Şimdi bana göre o bunlardan daha... Anlamlı değil ama hakikaten bu onun kararı. O karar verecek buna. Evet. Ve o zaman gerçekten onun karar vermesine müsaade ettiğinizde Hı. o da geliştirmeye başlıyor evet. bu Böylelikle sınırlar ve sorumluluk bilince gelişmeye başlıyor. Güzel oluyor böyle örnek örnek gidelim. Tamam hocam. Peki hocam koşma düşersin meselesi. Şimdi ana babalar korumak istiyor hocam. Hakikaten de çocuklar acayip şeyler yapıyorlar. Dün bir arkadaşla konuşuyorum koltuğun üstünden düşmüş çocuk aşağıya. Yani koltuğun üstüne çıkan herhangi birinin başına gelebilecek şey çocuğun başına da gelmiş ama kafa üstü gittiği için o akşamı hastanede geçirmek zorunda kalmış. Şimdi Adam da diyor ki ya bir dahaki olayda ben müsaade mi edeyim durdurayım mı diyor. Şimdi birçok ana baba çocuğuna koştuğu zaman ve nasıl geliyor bunların içinden o koşma hali yani sürekli koşmak istiyorlar. Koşma düşersin bizim ağzımızda milli marş gibi. Önüne evet. yani, bak. Önüne bak. Dikkat et. Koşma, düşersin, ayo falan filan. Şimdi. Evet. Bunu dediğiniz zaman çocuğa ne diyorsunuz? Sevdim bu milli marşı söylüyorsun. <gülüyor> Gerçekten öyle. Milli marş. Milli marş. Koş, koşma düşersin. <gülüyor> koşma düşersin. <gülüyor> um, ve sana bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir etkisi olmuyor. <gülüyor> olmuyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ve sağırlaşıyor çocuk. Aynen öyle. Sağırlaşıyor. Um, bir de şu... Öyle bir ortam yaratıyoruz ki... ...çocuğun koşmasına fırsat verecek, çıkmasına fırsat verecek bir ortam yaratmış durumdayız. Ve o nedenle de uf, hakikaten bir hapishane yeniden bir Hı -hı. cehennem. Ya bu cehennem kelimesi kullanıyorum ama gayet bilinçli kullanıyorum. Hakikaten. Farkındayım hocam. Çocukların cehennemi oluyor aileler. Peki ben ne yaparım şimdiki bildiğim çerçeve içerisinde? Bir... Çocuğun büyüdüğü ortamı elinden geldiğince çocukların bir yaşama ortamı haline çeviririm. Koltuk orada olacak ama koltuktan düştüğü zaman <gülüyor> o düştüğü yer neresi olacak Tabii. meselesi var. Ki bu çocuğun günlük yaşamında tırmanabileceği, atlayabileceği, hoplayabileceği zaman ve saatleri arttırırım. ...bu çocuğun ihtiyacı Kesinlikle var. Bu çocuk eğer o ihtiyacını karşılarsa... ...bol miktarda karşılarsa... ...gittikçe evdeki koltuklara tırmanmak ve atlamak konusunda ihtiyacı azalır. 3. Bunu yaptığı zaman bu çocuğun sohbete ihtiyacı var. Yani nerelere tırmanıp atlanabilir, nerelere tırmanıp atlanılmak <gülüyor> meselesi var... Ama çocuğun tırmanma ve atlama ihtiyacını saygıyla karşılayarak Kesinlikle. onun tırmanıp atlayabileceği ortamlar yaratırım. Ve yaşı ilerledikçe de bunun zamanını, mekanını değiştiririm. Çünkü gelişmeye ihtiyacı var. İzin vermediğim zaman ne oluyor? Evet, altı bu altı var olsun. Yani ben tembel bir babayım. Çok kolay, koşma. Demedim mi ben sana? Bak yine düşeceksin, kafanı kıracaksın. Bak hastanede zaman harcamak istemiyorum ha. Bak. Bir de benden yersin şimdi. Ee, tavrı tamamıyla tembellikten ve sevgisizlikten kaynaklanıyor. Ya hocam zaten yorulmuşuz ya evet. falan. Evet işte sevgi bu yorgunluğa rağmen. Ne demek oluyor peki çocuk için bir? Yine benden izin almadan bir şey yapma. Aitsin. Hı -hı. Birey olmanı reddediyorum. Atladığından dolayı sende bir bozukluk var. Hı -hı. Sen kendi isteklerin çerçevesinde hesap alınacak birisi değilsin. ...senin isteklerinde bir bozukluk var. Sen güvenilecek birisi değilsin... ...sende bir bozukluk var. Ayrıca senin isteklerini hesaba alacak... ...sevinecek birisi olarak da görmüyor. Hakikaten cehennem oldu. cehennem oldu. Cehennem oldu. Yani hakikaten... ...diyorlar ki hocam... ...ne kadar öfkeliyiz. Burada büyürsen ne olacak? Polisi de böyle yetişiyor. <gülüyor> Politikacı da böyle yetişiyor. Diyoruz ki niye bu kadar öfkeliler bunlar? Hocam bunlara bir konuşsanıza. Ya, anası babası cehennemde tutmuş bu saate kadar içine işlemiş öfke. Öfkeli, bıkkın, soğuk ve küskün insanlar. Hakikaten cehennem hayatı yaşamış vaziyette. Polat ne kadar çabuk geçiyor ya. Vallahi, bir, ara verelim. bir ara verelim hocam ondan sonra devam, devam edelim. edelim. Evet. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu'yla İnsan İnsan'a programı devam edecek. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu'yla İnsan İnsan'a programı devam ediyor. Efendim sohbetimize devam ediyoruz. Tamam. Hocam bu konu benim çok hoşuma gitti ya bu örnek meselesi de. Biraz daha hani dedim ya bunu sadece e, çocuklar mı yaşıyor ana babalarıyla hikayesi. Ee, eşlerle ilgili bir örnek yapalım istiyorum hocam Şimdi şöyle düşünün Hadi çoluk çocuk da olmasın bu ailede Yeni de evli olsunlar Diyelim ki bir buçuk iki senelik evliler Bir senelik evliler neyse Adam işten eve geliyor Kadın uğraşmış bir yemek yapmış hocam Sağ olsun Masaya da koymuş İlk kaşığı bir alıyor hocam yemek berbat Olmamış Olmamış Ve Kadın gözünün içine kadın, bakıyor. Tabii ki bakıyor gözünün içine. Ne diyeceksin diye bekliyor kadın. Emek vermiş, gününü ayırmış, bir yemek yapmış. Evet. Bilmem ne yapmış. Bu adam ne yapacak hocam? Evet. Şimdi bir yandan yemek kötü. Yani Önce şakasını yapayım, sonra doğrusunu söyleyeyim. <gülüyor> Şaka telefona gitsin. Neydi ya bizim lokantanın <gülüyor> numarası? Alo, bir paket servisine bağlayayım lütfen. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi bu şakasıydı ee, Ve çok kötü olur Böyle bir şey olduğu zaman Bir kere bu kişinin Bilincinde varluşun altı Boyutu varsa evet. Bakacak diyecek ki zaman verdi Aha. Emek verdi Niyeti güzel bir yemek yapmaktı evet. Çalıştı çabaladı koydu Muhtemelen kendisi de Farkında Aha. Onun için gözümün içinden bakıyor böyle Anladım ee, Varlukun altı boyutunu mutlaka yaşatmak lazım. Çünkü yemek var, emek var. Evet, Aynen. bu, bunu sen dikkat edecek Aha. ondan dolayı teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yemek mi, emek mi meselesi var. Önce diyeceksin ki teşekkür ederim. Bu verdiğin emek, sevginin ifadesi, uğraştığın, çabaladığın falan filan. Ama tatlım, bundan daha iyi yaptığın zamanlar oldu biliyorum. <gülüyor> bu benim en favorim değil. <gülüyor> Fakat sen önüme koydun ya, sen şu zamanı verdin ya ve şu beraber göz gözümüzün içine bakarak, dürüstçe konuşarak yemek yiyebiliyoruz ya, şükran doluyum, teşekkür ederim. Yemeği yiyelim ama daha iyi nasıl yapılabilir de sonra konuşalım. Anladım hocam. Yani şey de çünkü e, sizin söylediğiniz gerçeklikten de uzaklaşmadı. Gerçeği ifade etmenin de bir sürü yolu var demek ki orada. Yani, ya evet. Olmamış bu ya da diyebilirsin. Hı hı. Mümkün. Ya, hakikaten olmamış yemek şimdi işin öyle de bir boyutu var. E, ya da sizin dediğiniz gibi emeğin altını çizerek ifade etmek de mümkün galiba. Evet. Şu da yanlış. Aynı güzel olmuş, elde sağlık falan. Der, bu? Ben bu adıma bir daha güvenmiyorum <gülüyor> İnsanın gözünün içine bakarak yalan söylüyor. Hakikaten öyle. Bu hocam. kadar rahat yalan söylerse başka şeyler de yalan söyleyebilir. Kredibilitesi yani. gider, gider. gider. Evet. Yani çünkü yemek kötüyse kötüdür. O evet. noktada da yapılacak çok evet. da fazla bir şey yok. Evet. Hocam, e, ben şunun da altını çizsek sanki iyi olur diye düşünüyorum. Biz bunlardan bahsettiğimiz zaman insanlar şunu da düşünüyorlar. Sadece karşımızdakinin var varoluş boyutu meselesi gibi anlaşılabiliyor bu. Ben kendimi de bu ilişkide yok saymayacağım değil mi? Polat ne demiştin? Her yerde ve her zaman Her zaman. var. var. Herkes için. Herkes için. varlığın altı boyutu. Kesinlikle ben kendimi yok sayarsam zaten uzun vadede ne oluyor biliyor musun? Karşımdaki de yok olmaya başlıyor. Aynen. Sıfırı herhangi bir rakamla Çok çarparsan güzel. sıfır oluyor. Ondan dolayı bir kadın kocasını değerli kılmak istiyorsa değerli bir kadın olsun. Aynen. Kad, er, eğer kadın değerli olursa erkek kendiliğinden değer kazanıyor. Eğer bir erkek karısını değerli kırmak istiyorsa değerli bir erkek olsun. Ve değerli bir erkek olarak karısına baksın. İkisi birden değer kazanır. Onun için herkes için de geçerli oluyor. Benim. Ağzınıza sağlık hocam. Bugün çok kıcıklık yapamadım. Çok itiraz edemedim ama konu da çok hoşuma gitti. <gülüyor> evet benim de öyle. Değerli izleyenler, efendim. Umarım önümüzdeki hafta yine birlikte oluruz. Hoşça kalın efendim. İyi haftalar.